Awdu billahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi al ya sied al vel wal ve ila jamil anbiyai vel mursalin ve ila jamil anbiyai. Ve al-hamdu lillahi Allahın kadir ismini hep beraber anlayacağız inşallah. shallah. Allahın hakim ismini anladık ki Allah her şeyi bir hikmetle yapar. Neyi yaparsa yapsın, Allah'ın bir amacı, bir muradi vardır. Allah bir kura muamele ederken, her birimiz ne dememiz lazım? Rabbim bana bu muameleyi yapıyor. Karşıdaki yanlış yapabilir ama Allah'ın üzerimizde bir muradi vardır. Eğer Allah müsaade etmezse hiç kimse bir şey yapamaz. Eğer gelen kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin o sıkıntıysa, o musibetse, Allah'ın bir muradi var. Kazanalım diyedir. Nasıl kazanacağız? Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, müminin haline şaşılır. Allah bir musibet verdiğinde, bir bela verdiğinde, bir hastalık verdiğinde, yokluk verdiğinde sabreder, kazanır. Nimet verdiğinde, o nimetin şükrini eda eder, kazanır. Gereğini yapar, kazanır. Yani sıkıntıda da kazanır, Musibette de kazanır, hastalıkta da kazanır, nimet geldiğinde de, sağlıkta da kazanır. Hep kazanır yalnız. Eğer hikmetle bakarsa bu böyledir. Ama hikmetle bakamıyorsa ne yapar? Feryat eder. Allah'ın muamelesini kabul etmez. İtiraz eder. Niye bana böyle yaptı? Niye itiraz ediyor öyle? Kulluğu kabul edememiş. Allah'a abd olmayı kabul edememiş. Kul cool olduğunu kabul edememiş. Bununla beraber hayatı bir imtihan olarak ebedi hayatı kazanma geriye olarak anlayamamış. Kabul edememiş. Biliyor. Buna iman etmemiş. Onun için bir şeyi bilmek ayrı şeydir. Ona iman etmek ayrı şeydir. Bilmek iman değildir. Eğer bilgimiz imana dönüşürse amele de dönüşür. Ahlaka dönüşür. Anladık ki Allah hakimdir. Her işinde bir muradi vardır ve her işinde mutlaka bizim için hayır vardır. Bize nasıl muamelede bulunursa bulunsun o bizim için en güzelidir. Ondan daha güzeli olamaz. Muamelesi ne olursa olsun yalnız. Önce buna iman etmek gerekiyor. Bu Allah'ın sıfatıdır. Hakim isminin tecellisidir. Eğer onu Allah yapmışsa, O Rahim'dir. Rahmetim gazabımı geçti buyurdu. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır dedi. Allah mühittir, her şeyi ihata etmiştir dedi. Onsuz bir yaprak ağaçtan düşmez dedi. Kulun kendini Allah'ın huzurunda böyle, Allah'ı böyle tatması lazım. Allah'a böyle imar etmesi lazım. Eğer feryat ediyorsa, itiraz ediyorsa, isyan ediyorsa imanda bir sorun var. Allah'ın Kadir isminde bir sorun vardır. Evet. Hakim ismiyle Kadir ismini beraber anlamaya çalışacağız. Allahu kullu şeyin Kadir. <gülüyor> Allah her şeye kadirdir buyurdu. Kadir demek, mutlak güç ve kudret sahibi demektir. Mutlak güç. Kulun gücü, yaratılmışların gücü mutlak değil, mukayyettir. Allah emaneten onlara o gücü vermiştir ki, onunla ebedi hayatını kazansın, Hazreti İnsan olsun diyedir. Kadir, her şeye kaderini takdir edendir. Her şeye bir ölçü koyandır. Ölçü, neyin ne kadar olacağını, kader, ne kadar olacağını takdir edendir. Kader'a demek, takdir etti demek, tayin etti, ölçü koydu, düzenledi, hükmetti, sınır koydu, vakit tayin etti, gücü yetti demek. Allah'ın takdir etmesi demek, kader'a. Kul Allah'ın yeryüzündeki halifesidir dedik. Halife olabilmesi için, Allah'ı temsil edebilmesi için Allah'ın isimlerini üzerinde taşıması gerekir. Onun için Allah kulli iradesinden kuluna cüz'i irade vermiş. Kulli kudretinden kuluna cüz'i bir kudret vermiş. Bütün isimler böyledir. Bununla beraber kulun hem iradesi, hem kudreti, hem onda tecelli eden bütün esma aynı zamanda Allah'ın iradesinin içindedir. Kudretinin içindedir. Allahu kullu şeyin muhit. Allah her şeyi ihata etmiştir. Yani kul bütünüyle Allah'ın hükmündedir. Ne buyururdi ayet-i kerimede? Ne yana dönerseniz dönün Allah'ın vecihi oradadır. Allah bütünüyle sana tecelli etmiş dedi. Sen bütünüyle Allah'ın tecellisine gark olmuş durumdasın. Onun için ne yana dönersen dön, Allah'ın veçhi oradadır. Allah'ın veçhi demek, Allah'ın zatı demek, Allah'ın cemali demek. Veç, yüz demektir. Hangi tarafa dönersen dön, Rabbinle berabersin. Bu konudaki bir kısım ayetleri hep beraber okuyacağız. Allah'ın isimlerini El Esmaül Hüsna'yı öğrenirken Allah'ın ayetleriyle beraber öğreniyoruz. Yani Allah isimlerini nasıl tanıtıyorsa öyle anlamamız gerekir ki Rabbimizin kendisini bize tanıttığı gibi tanıyabilelim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Allah her şeyin içine kaderini koymuştur. Evet. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Allah her şeyin içine kaderini koymuştur. Allah bütün varlığı insanın hizmetine vermiştir. Evet, Bu şemsu tecrili mustakarrin la hazalike takdirul azizul alim. Allah güneşe bir yörünge takdir etmiştir. Durması gereken bir yer tayin etmiştir. Bu aziz ve alim olanın takdiridir. Aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir." dedi. Aynı şey ay için, güneş için, gezegenler için, bütün varlık için geçerlidir. Allah neye, hangi kaderi koymuşsa, o kaderinde şaşmaz. Allah'ın onun için koyduğu takdirin dışına çıkmaz. Eğer dünya yörüngesinden çıkarsa Allah'ın ona takdir ettiği kaderinden çıkmış olur. Böyle bir şey de düşünülemez, mümkün değildir. Bütün cansız varlıklar için, Allah'ın irade vermediği varlıklar için bu böyledir. Ama Allah'ın irade verdiği varlıklar bunun dışındadır. Allah irade verdiği insana da kaderini içine koymuş mudur? Koymuştur. Ayetleri okurken hep beraber göreceğiz, biz her insanın kaderini boynuna astık buyurdu. Onun kaderini boynuna astık. Nasıl asmış? Allah her bir insana ne için yaratmış insanı? Ebedi hayatını kazansın, Hazreti insan, kâmil insan olsun diye, cennete gitsin diye yaratmıştır bu tercihi tamamen onun iradesine teslim etmiştir. Kaderini boynuna astık buyurdu. Kıyamet günü de o boynuna astığımızı açılmış bir sahife olarak önüne açarız. Al hesabını kendim gör deriz ona buyurdu. Kitabımızı boynumuza asmış. O kitabımıza ...kıyamet günü elimize gelecek olan o kitabımıza neyi istersek onu yazdırırız. İstersek sevap yazdırırız, istersek günah yazdırırız. Ve o bizim kader kitabımız oluyor. Bu kaderimizi yani cennete ya da cehenneme giden kaderimizi kendimiz takdir ediyoruz. Allah kuluna kudretinden kudret vermiş çünkü. İradesinden irade vermiş, tercihimizi kendimiz yapıyoruz amelimizi kendimiz işliyoruz. Allah bize eğer irade vermişse, kudret vermişse, bunu kullandırmazsa, o irade de, kudret de, hiçbir işe yaramamış olur, hiçbir hikmeti olmamış olur çünkü. Bunun için Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Sakın yanlış yapmayasınız, şunu yapmayın, şunu yapmayın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın deyip hayatın her alanını inceden inceye anlatmıştır. Bir de ölçü olsun diye önümüze peygamberlerini, Resulullah Efendimiz'i koymuştur. İşte senden böyle bir kul olmanı istiyorum. Hayatı bunun gibi yaşamanı istiyorum demiştir. Bunun gibi yaparsan onunla beraber olursun, onun kazandığını kazanırsın, cenneti kazanırsın, rızamı kazanırsın, dostluğumu kazanırsın mü'min olursun, velim olursun. Ama karşısına da koymuştur. Peygamberlere karşı gelenleri de aynı şekilde Allah Kur'an'da anlatmıştır, Fir'aun'u anlatmıştır, Nemrud'i anlatmıştır, Ebu Leheb'i anlatmıştır, Ebu Cehil'i anlatmıştır, Helak olan kavimleri anlatmıştır, Adi anlatmıştır, Semud'i anlatmıştır, Nuh Aleyhisselam'ın kavmini anlatmıştır. Her birini niye anlatıyor? Sakın bunlar gibi olmayasınız demiştir. Niye? Çünkü tercih bize ait de ondan. Bunlar gibi olmak istiyorsan, onların gideceği yeri de istemiş olursun. Yoksa Firavun gibi bir hayat yaşayıp Peygamberin, Peygamberlerin gittiği yere gitmeyi istemek hayaldır. Kendimizi kandırmaaktır. Kimin gibi yaşıyorsan, kimin gibi yapmışsan, senin yerin onların yanidir. Bu herkes için böyledir. Evet, Allah her şeyin içine kaderini koymuştur. Maddenin içine kaderini koymuştur, bu camdır, bir tane vurursan kırılır. Bu, bunun Allah'ın bunun içine koyduğu kaderdir. Isıtırsan erir. Başka bir şey daha yapabilirsin. Başka bir şekil daha verebilirsin buna. Allah'ın maddenin içine koyduğu kaderidir. Aynı şekilde Allah vücuda bir kader koymuştur. Onun için bir takdir yapmıştır. Kader koymuştur. Nedir mesela vücudun kaderi? Mesela hastalandığımızda, doktora gittiğimizde doktorun doktor olabilmesi için vücuttaki Bedendeki kaderi bilmesi gerekiyor. Allah ona nasıl bir kader koymuş, bunu bilmezse hiçbir zaman doktor olamaz, tedavi de yapamaz. Nasıl mesela? Mesela tansiyon ne kadar olması gerekir? Evet. Kanın akış hızı ya da kalbin atış hızı ne kadar olmalıdır? 8-12 Allah'ın vücuda koyduğu kader, kadar Ölçü demektir. Bu ölçü koymuş yani Allah. Bundan fazla olursa, yüksek olur, düşük olursa her iki halde de insan hastalanır. Niye? Allah'ın koyduğu miktar bozulduğu için. Takdir ettiği kader, ölçü bozulduğu için. Doktor bu ölçüyü bilecek ki ona göre tedavi etsin, muamele etsin. Normal ölçü ne kadardır? Kaderi ne kadardır yani? Aynı şekilde mesela kolesterol için ölçü koymuştur. Kandaki yağ için ölçü koymuştur. 80 olursa 80'e kadar 80 ile 100 arası normal. Fazlası ya da eksiği zarar. Örnek. Şeker için aynı seni koymuştur mesela ölçü. Kan değerlerini böyle öğrenirken o Allah'ın koyduğu kaderdir. Ölçüdür yani. Miktar. Dışına çıkarsa ne olur? Vücudun kimyası bozulur, insan hastalanır. Allah'ın koyduğu yerde tutmadığımız için, tutamadığımız için. Bu durumda ne olmuş olur? Zulüm olur, hastalanır. Evet. Onun için bir şeyi, yani doktorun doktor olabilmesi için önce Allah'ın insanın bedenine koyduğu kaderi anlaması gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Bir de manevi kader var. Hazreti insan var bir de ortada. Aray-i illiğine en yüksek makama çıkabilecek insan vardır. esfel isafiline ine inebilecek insan vardır. Bu insan aynı insan. İsterse Aray-i illiğine çıkabilir, isterse esfel isafiline en aşağıya inebilir. Şeytandan daha aşağı. Allah münafıklar cehennemin en alt katındadır dedi. En alttan münafıklar, onun bir üstünde müşrikler, onun bir üstünde şeytan ve ateşe tapanlar. Onun da üzerinde Yahudiler. Onun da üzerinde Hristiyanlar. Onun da üzerinde diğerleri. En alttaki münafıktır. Kendini Müslüman zannetmiş, ben Müslümanım demiş ama iman etmemiş. İslam'a, Müslümanlığa büyük zarar vermiş. İnsanlar ona bakıp İslam'dan nefret etmiş. Ben bunun gibi olmak istemiyorum demiş. İslam buysa ben Müslüman olmuyorum demiş. İş bundan büyük münasebet var mıdır? Evet. Allah insana evet maneviyatına kaderini koymuştur. Neydi kaderi? Zatı ile ile tecelli etmişti. أَلَّمَ Adem'e isimleri كُلَّهَا Allah Adem'e bütün isimlerini talim etti. Bütün isimleriyle ona tecelli etti. Sonra meleklere arz etti. Hadi bunların ismini söyleyin. Hadi bunu isimliyle beraber söyle. Nedir bu? Melekler ne dediler? Senin öğrettiğinden başka biz bir şey bilmiyoruz ya Rabbi. Alim olan sensin. Sen subhansın. Sözümüzü geri aldı, bu halife olmaya layıktır. Eğer insan esmayı bilmiyorsa, Allah'ın isimlerini bilmiyorsa, nasıl meleklerin secde ettiği varlık olur, aray-ı yine en yüksek makama nasıl çıkar, nereden çıkar? Bu isimleri üzerinde tecelli ederse çıkar. Bu isimlerin güzelliği onun üzerinde görünürse, en yüksek makama çıkar. Allah'ın güzelliğiyle güzel olursa yani, Allah'ın ona koyduğu kader budur. Ama o bunu bozarsa ne olur? Nasıl ki vücut hastalanıyorsa, helak oluyorsa, o da bunu boz, bozarsa, onun üzerindeki esma bozulursa ne olur? Zulüm olur. Zalimlerden olur. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ Göklerin ve yerlerin mülkü onundur. Allah'ındır. Velem lem yetekhid Hristiyanların ya da Yahudilerin söylediği gibi Allah çocuk edinmemiştir. Hiçbir şeriki, hiçbir ortağı yoktur. Ve halaka kulli şey. Feqaddarehu o her şeyi yaratmış ve her birine kaderini takdir etmiştir. Her şeyi yaratmış ve her şeye kaderini takdir etmiştir. Kaderi yanlış anlayıp kendi suçumuzu Allah'a yüklemeyelim diye Allah'ın kadir ismini, onun takdirini doğru anlamak gerekiyor. Allah'ın Kadir isminin başka benzerleri de var. Bir Muktedir ismi var. Muktedir ismi fiile dönük isimdir. Bir de Kadir ismi zata dönük ismi, ismidir. Bir de Allah'ın Kadir ismi vardır. Bir de harfi var orada. Üç isim Esma-ı listesinde var. O da ikisini birden kapsıyor. Sıra ona geldiğinde de onu anlatacağım inşallah vein bir kader Allah gökten yağmuru bir kaderle indirir yani bir miktarla indirir Kader demek miktar demekmiş ölçü bir ölçüyle indirir yeryüzüne indireceği su bir kaderledir bir takdir bir ölçüyledir yani Allah ölçüyü bozarsa ne olur? Felaket olur. Nuh Aleyhisselam için ne buyurdu? Gökten Allah suyu indirdi. Dünyayı suya boğdu. Ama bir ölçüyle indirdiğinde ne olur? Rahmet olur. Onun için insanın kendi ölçüsünü bozmaması gerekir. Kendi kaderini, Allah'ın ona koyduğu kaderi bozmaması gerekir. Bozulursa ne olur? Bozulursa tedavi olması gerekir. Kim tedavi edecek? Biz burada bu tedaviyi yapıyoruz. Allah'ın kelamını, Kur'an'ı baştan sona onun için anlattık. Allah Kur'an için ne buyuruyordu? Bu şifadır dedi. Bu sizin için şifadır. Gönüllere şifadır dedi, şifa olsun diye. Aynı şekilde Allah'ın isimlerini anlatıyoruz, esma Hüsne'yi anlatıyoruz. Niye? Kendimizi tanıyalım diye. Rabbimizi tanıyalım, onunla beraber kendimizi tanıyalım diye. Durmamız gereken yeri bilelim, bununla beraber orada duralım diyedir. Ve zelle nezele min maen bi kaderin Evet Allah gökten suyu bir takdirle bir ölçüyle indirir. Ve enşer na beldeten meyta. Ölü beldeleri diriltmek için ölü toprağı baharda yeniden diriltmek için suyu bir ölçüyle indirir. KEZALIKE like işte siz de öldükten sonra böyle diriltileceksiniz. Sizi de böyle dirilteceğiz. Nasıl ki yeri, toprakı ölümünden sonra öldürüyor, çerçepe oluyorsa, baharda yağburiyi indirip, rahmeti indirip, onu yeniden yeşertip çıkarıyorsak, sizi de böyle diriltiriz bir Allah. Ve enzelna min es-sema'i Allah gökten suyu bir ölçüyle indirir, bir kaderle indirir. Ve eskennahu fil ard. Onu yerde sukun ederiz, yerde tutarız. Durdururuz onu. Ve inna 'ala zahabin bihi le Biz istersek onu gidermeye de kadiriz. Yani yağmuru yağdırırız. Toprakı emdiririz. Toprağın üstünde su kalmaz. Hiçbir şey de yeşermez. Biz buna da kadiriz. Dilersek öyle de takdir ederiz dedi. Eğer suyu belli bir seviyede, yerin altında belli bir seviyede tutuyorsak, bu sizin içindir. وَلَوْ Allahu اللّٰهُ رِزْكَ لِعِبَادِ Eğer Allah kullarına rızkı aşsaydı, bol bol onlara rızkı verseydi lebeğev fil erd yeryüzünde azarlardı. Azıp taşkınlık yaparlardı. Velakin günezzelü bi kader. Ama Allah onu bir takdirle bir ölçüyle indirir ki kulları azmasın. Azgınlık taşkınlık yapmasınlar diyedir. Günezzelü bi yani, kaderin ma yaşa. Allah dilediği kadarıyla takdir eder, ona göre indirir. İnnehu bi ibadihi habirun بَسِيرٌ O kullarından haberdardır ve onları görendir. Onlar için hayırlı olanı bilendir. Ölçüyü ona göre koyandır, ona göre ölçendir, takdir edendir. Demek ki Allah bize nasıl bir muamelede bulunuyorsa... Bizim için o anda hayli olan O'dur. Güzel olan O'dur. <gülüyor> evet, o'dur. Allah güneşi parlak yapmıştır. ve <gülüyor> nura. Ayı da nurlu kılmıştır. Yani güneşin ışığı kendinden ayın ışığı Güneştendir. وَقَدَّرَهُ مَنَزِيلٌ Bir de ona aya menzil bir yol tayin etmiştir. Durak yerleri tayin etmiştir. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Senelerin hesabını bilesiniz diye evet. yılların hesabını bilesiniz diye Ma karakah Allahu zālike illā bilḥaq. Allah bunu ancak hak ile yaratmıştır. Allah'ın bir muradi vardır. Aya güneşe ışığını, ısısını verip menzil tayin etmiş olması Allah'ın burada bir muradi vardır. Allah bunu hak ile yapmıştır. Yufasalu ayati li kūmin Allah ayetlerini ayrıntılı olarak böyle açıklar, izah eder, bilmek isteyenlere bilmek isteyen bir kavme. Eğer öğrenmek istemiyorsa zaten Allah'ı dinlemiyor. Allah burada neyi anlatıyor? Her şeye bir takdir koyduğunu, bir kader koyduğunu, her şeyin Allah'ın takdiriyle hareket ettiğini, öğretiyor Eleysezake bir kadirin ala en yohyel mevta o Allah ölüleri diriltmeye Kadir değil midir bütün bunları yapan Allah ölüleri yaratmaya Kadir değil midir Elbette ki kadirdir ne diyoruz bela yara diriltmeye kadirsin Evet Resul evet. Efendimiz Namazın içinde bile böyle soru şeklinde gelen ayet olsa orada durur. Namazın içinde ayetlere cevap verirdi. Ne derdi? Bela yarab ya da Bela yarab şehidna biz şahidiz buna yarab İnnehu ala lec'ihi lekadir evet, elbette ki onu döndürmeye Allah kadirdir yeniden yaratmaya kadirdir. Evellezellezi halak'as erde ve huvel ve yeri yaratan onun gibisini onun benzerini bir daha yaratmaya kadir değil midir? Elbette ki o buna kadirdir. Müslini yaratmaya kadirdir. O yaratmayı tekrar eden Allah ve her şeyi bilen alimdir. Fakdar ne? Feni emel, قادرın. Evet, biz takdir ettik. Bütün bunları, bütün varlığı, kainatı yarattıklarımızı biz takdir ettik. Feni emel, قادرın. Ne güzel takdir edeceğiz? Ne güzel takdir etmişiz. Evet yarabi güzel takdir etmişsin. Ondan güzeli olamazdı. Takdir etmek aynı zamanda ölçü koymak. Ona kıymetini, değerini, şerefini vermek. Kıymetinin ölçüsünü koyan Allah'mış. Buyurdu ki ayet-i kerimede, kim bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İnsanlığı öldürmüş demek, kainatı yok etmiş demektir. İnsan olmazsa, Allah kıyameti koparır, kainatı yok eder. Kim bir insanı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Gene buyurdu, kim bir insanı kasten öldürürse onun cezası ebedi cehennemdir. Allah ona lanet etmiştir. Allah ona lanet etmiş, Allah ona gazap etmiştir dedi. İnsana nasıl bir kıymet değer verdiğini öğretiyor Allah. Bu kıymeti insan için takdir eden Allah'tır. Allah bu şekilde kıymetle yer vermişse, acaba bir insana zulmetmek, bir insana hakaret etmek, bir insanın kalbini kırmak nasıl bir cezayı gerektirir? Acaba Allah'tan bizi nasıl uzaklaştırır? Aynı şekilde bir insana yardım etmek, bir insanın gönlünü almak, bir insanı sevindirmek, acaba Allah katında nasıl kıymetli, nasıl değerlidir? Sahabeden biri itikafa girmişti. İttikaf, Allah'ın huzurunda durmak demektir. Vakfe yapmak Allah'ın huzurunda vaktini Allah'a ayırmak demektir. Resulullah Efendimizin hiç terk etmediği bir sünnettir. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bununla beraber itikafa girdiğinde çıkmaması gerekir. Çıkarsa bozulur ayet-i kerimede ayrıca Allah eğer itikafa niyet ederseniz bu arada hanımlarınızla da beraber olmayın dedim itikafın bile böyle bir özelliği vardır sahabeden biri itikafa girmiş o arada başka bir sahabe mescide giriyor namaz kılıyor mescide itikafa girmiş o itikaftaki sahabedir baktı ki o sahabe arkadaşı Üzgündür. Soruyor, hayırdır? Bir, bir şey mi oldu? Yok diyor. Yok bir şey diyor. Bu biraz ısrar edince Farhancay diyor, biraz borcum var diye, o beni sıkıştırdı. Vuralım ona bozulmuş. Üzüyemedi adamı için. Hemen diyor, gidiyoruz. Bu sahibimiz nereye gidiyoruz? Eve gideceğiz diyor. Evde işinizi göreceğim. Ama diyor, sen itikaftasın. Olsun diyor. Ben biliyorum ki ben Resulullah Efendimiz'den böyle öğrendim. Mümin bir kardeşinin sıkıntısını gidermek bin ittikaftan daha hayırlıdır. Bin sene ömrün olsa o bin seneyi ittikafta geçirsen ondan daha hayırlıdır. Ben ne yaptığımı biliyorum. Düşüyor önüne gidip işini görüyor. Vahyin terbiyesini görmüş olanlar işi biliyor. İnsanı tanıyor. Hikmetle bakıyor. Hikmet ehlidir. Evet. Bu arada ne dedi? Ne buyurdu burada? Biz ölçüyü biz koymuşuz. Kıymeti degeri biz ölçmüşüz. Ne güzel. Ölçü koymuş. Ne güzel kıymet değer vermişiz. Evet. İnsana ne güzel kıymet değer vermişiz. Eleyse zalike bi kadirin Bir daha söyledi. Allah diriltmeye, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Evet ya Rabbi. Bu diriltme hem maddi hem manevidir yalnız. Nasıl ki Allah zahiri ölüyü diriltmeye kadirse aynı şekilde Manevi ölüyü de diriltmeye Kadirdir. Eğer biri buna inanmıyorsa, o Allah'ın Kadir ismine iman etmemiş demektir. Nasıl mesela? Mesela görüyoruz bu adam Hidayete ermez diyor. Ne demek bu? Bu manevi olarak ölmüş Bu dirilmez demektir. Haşa. Allah diriltmeye kadirdir. Allah dilerse Bütün insanlar bir anda iman eder. Bununla beraber Allah Rahman ve Rahim'dir kuluna karşıdır, Afudur, ve gafurdur, ve gafardır. Hayatının sonuna kadar ona imkan tanır. Onun için hiç kimseden umudi kesmek doğru değildir. Allah'ın Kadir ismine, Kadir isminin tecellisine zarar gelir. Bizim gönlümüzdeki imanımıza zarar gelir. Allah ölüyü hem maddi, manevi ölüyü diriltmeye kadir. <gülüyor> Kulü <kulley> insanın ezemnahu tairuhu fi unukih. Evet. Biz her insan için, her bir insan için onun ta'irini boynuna takmışız, boynuna asmışız. Evet, ta'ir demek ne demek? Allah bir kavme peygamber gönderiyor, iki tane Resul gönderiyor. O kavim onları kabul etmiyor. Allah peşinden bir Resul daha gönderiyor. Biz onu bir üçüncüsüyle destekledik. Sonra ne buyurdu? O kavim onlara dedi ki, siz bize uğursuz geldiniz. Allah, o peygamber onlara cevap veriyor. قَالُوا تَعِيرُكُمْ مَعَكُمْ Tair, sizin uğursuzluğunuz, sizin şans dediğiniz, şanssızlığınız, kısmet dediğiniz, her neyse kısmetsizliğiniz sizin yanınızdadır, sizdendir. Tahir demek, kader demektir. Şans, kısmet, talih, her ne, neyi söylersen söyle. Ama Allah ne buyuruyor? Allah'ın Resulleri ne buyuruyor? O, sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Sizden dolayıdır. Yani kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Kendi elinle neyi yapıyorsan o senin boynundaki o kitaba yazılır. Onun için evet, boynuna takmışız, boynuna asmışız diye bir Allah. Herkesin o kitabı boynundadır. Wa nukhricu lehu yawmal kıyameti kitabe. Evet o boynuna astığımızı kıyamet günü onu bir kitap olarak onun önüne çıkarırız ykahu menşura açılmış olarak o kitabı onu karşılar dedi açılmış olarak açılan nedir amel kitabidir boynundaki kitabidir ama kitabını kendisi yazmış yazdırmış onun için herkesin ebedi hayatı için kaderi kendi elindedir. Hayatı bir imtihan olarak kabul etmek gerekiyor. Onun için Allah ayet-i kerimede buyruyordu. Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmeden önce onu bir kitapta yazmamış olalım. O bir kitapta yazılmış. Niye? İmtihan. Kazarmamız içindir. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz. Allah üzülmemizi istemiyor. Şu anda sıkıntı çekiyorsun. Buna üzülme. Bu bir imtihan. Bu senin kazanman içindir. Bu imanını ispatlaman içindir. Allah'a olan sevgini ispatlaman içindir. Ebedi hayatı tercih ettiğini ispatlaman içindir. Bu bunun içindir. Buna üzülme dedi. Size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. Eğer siz şu anda nimet içindeyseniz Bununla şımarıklık yapıp bunu ben kazandım deme. Bu takdiri ben yapmışım diye Allah. Sana düşen nedir? Sana düşen kendi takdirini yapmaktır. Allah'ın takdirine itiraz etmeyip kendi takdirini yapmaktır. Nasıl yapacaksın takdirini? Bu bir imtihandır. Benim sabretmem lazım dediğinde doğru takdir yapmışsın. Ama isyan ettiğinde yanlış takdir yaptın. وَمَا قَدْرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemediler. Allah'a layık olduğu şekliyle tanımadılar, Allah'ın hakkını takdir edemediler. Allah'a layık olduğu kıymeti, değeri veremediler. Biri Allah'ı tanımıyorsa Allah'ın hakkını takdir edemez. Tanımadığı Rabbinin hakkını nasıl takdir eder? Ne kadar tanıyorsa, ne kadar marifete sahipse, tanımışsa o kadar onun hakkını takdir edebilir. O kadar Allah'ın kendi üzerindeki hakkını anlayabilir, hakkını teslim edebilir. İz قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. Onlar dediler ki Allah bir beşere bir şey indirmemiştir. Yani Allah vahyetmemiştir. Kim söylüyor bunu? Yahudi, Hristiyan, müşrik bunu söylüyor. Kul de ki onlara Men enzelel kitabe lezî ca'e bihi Musa de ki onlara o elinizdeki Tevrat'ı Musa'ya indirdiği kitabı nur ve hidayet olarak indiren kimdir? Onu Allah'ın indirdiğine iman ediyorsunuz ama buna iman etmiyorsunuz öyle mi? Allah bir beşere bir şey indirmemiş diyorsunuz. Musa beşer değil miydi? Tecealûnehu karatı ise tubduneh ve tufune kesira. Evet. Siz onu parça parça çakıttar haline getiriyorsunuz. Bunları ortaya savuruyorsunuz. Ve مَعْلَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ لَا عَبَاءُكُمْ Evet. Bununla beraber ne sizin ne de atalarınızın bilmediği hakikatleri öğretmekte Allah bırak onları dedi. Onlar daldıkları bataklıklarında oynasınlar. Kimi Allah'ın kitabını böyle parça parça yapıp savuranları, Allah'ın kelamını ciddiye almayanları, onun için Allah'ın hakkını takdir etmek aynı zamanda Allah'ın kelamının hakkını takdir etmektir. Allah'ın kelamının hakkı nasıl takdir edilir? Eğer Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü bütün sözlerin önünde ve üzerinde değilse, Allah'ın kelamının hakkı takdir edilmemişse, Allah'ın hakkı takdir edilmedi demektir. Yoksa, işte falan kitapta şöyle yazıyor, falan alim böyle söylemiş, falan hoca böyle söyledi, benim şeyhim şöyle söyledi deyip, onu Allah'ın kelamının önüne koyuyorsa biri ne yapmıştır? Allah'ın hakını, Allah'ın kelamının hakkını takdir edememiş demektir. Allah'ın kelamına layık olduğu kıymeti, değeri verememiş demektir. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse Allah'ın kelamının kulların kelamına olan üstünlüğü de O'dur dedi. Böyle anlamadıksa hakkını takdir edemedik demektir. Evet. Onun için başkalarının kitabını Allah'ın kitabı önüne, üzerine koymak Allah'ın hakkını takdir edememektir. Allah'ın kitabına Kur'an'a şirk koşmaktır. Bir sözü Allah'ın sözünün önüne koymak, üzerinde tutmak, o kimin sözü olursa olsun, onu Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a şirk budur dedi zaten. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şirki böyle anlattı. Yahudi alimlerinden biri anlatıyor. Allah ayet-i kerimede Yahudilerin papazlarını hahamlarını Allah'a şirk koştuğunu beyan ediyor. O da papaz, o da haham. diyor haham Resulullah Efendimize dedi ki iman etmiş. Evet ya Resulullah biz ya da kavim hahamları ilah edinmiyorduk. Allah'a şirk koşmuyorduk. Allah böyle buyurmakla neyi murad etti? Neyi murad ediyor? Allah'ın buradaki hikmeti muradı nedir? Ne demek istiyor Allah? Resulullah Efendimiz buyurdu ki Yahudiler, hahamları bir şey söylediğinde Allah'ın kitabında da başka türlü yazmış. Yahudiler o hahamın söylediğini, o alimin söylediğini kabul ediyor muydu, etmiyor muydu? Bir hamdi ki evet, kabul ediyorlar diyor Resulullah. Allah'ın kitabında başka türlü yazmış olsa bile. Hahamlar söylemiş, onu kabul ediyorlardı. İşte dedi, Allah'a şirk koşmak budur dedi. Hahamlarını, alimlerini, papazları, Allah'a şirk koşmak, şeyhini Allah'a şirk koşmak budur dedi. Bu bu ümmetin hastalığıdır aynı zamanda. Biz diyor falan kitapları okuyoruz bize yeterdir. Ben diyor falan cemaateyim bizim cemaattekiler böyle söylemiş. Peki Allah'ın kitabı bak Allah böyle söylüyor. desem bile o kendi cemaatinin söylediğini Allah'ın kelamının önüne üzerine koyuyor. Öteki diyor benim şeyhim böyle söylemiş. Allah, Allah böyle söylüyor olsun. Şeyhim söylemiş de tamamdır. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Zaten Allah ayeti öyle beyan etti. Yahudilerin, Hristiyanların hahamlarını, papazlarını Allah'a şirk koştuğu gibi siz de alimlerinizi Allah'a şirk koşmayın. Ayetin sonu budur. Şirk koşmamak için ne yapmak gerekiyor? Allah'ın kelamını anlamak gerekiyor, dinlemek gerekiyor, okumak gerekiyor, yaşamak gerekiyor, iman etmek gerekiyor. Allah bu kitabı alimlere indirmemiş. Kullarına indirmiş. Herkes bunu anlar. Anlamayan hiç kimse yoktur. Onu anlamak ayrı şey. Oradan hüküm çıkarmak ayrı şey. Elbette ki hüküm çıkarmak alimin işidir. İşin erbabının işidir. Ama onu anlamak herkese var. Bununla beraber alim, Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, evet. Allah ne buyurdu? Allah'tan ancak layıkıyla alim kulları haşyet duyar. Kim Allah'tan haşyet duyuyorsa o Allah'ı tanıdığı içindir. O alimdir. İsterse okuma yazması olmasın. Niye haşyet duyuyor? Allah'ın büyüklüğünü biliyor. Huşu, haşyet büyüklükten dolayıdır. Hıvf ise, korku ise küçüğün acizliğinden dolayıdır. Özellikle bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde, eğer alim bize, Rabbimizi tanıtmıyorsa, Allah'ın öğrettiği gibi öğretmiyorsa, Peygamberin öğrettiği gibi öğretmiyorsa, hikmetle öğretmiyorsa, evet, o alim olmaz, zalim olur. Kendisiyle beraber olanları da cehenneme sürükler. Hiç kimse kendine davet edemez, böyle bir hakka sahip değildir. Kime davet etmelidir? Eder, Allah'a. Yarın Allah'ın huzurunda hep beraber hesap vereceğiz. Yoksa gelin bana uyun, ben size şefaat ederim, sizi kurtarırım diye bir şey yoktur. Böyle bir şey olmaz. Şefaat buradadır, dünyada. Kim ahirette şefaat etmek istiyorsa, burada şefaat etsin. Nasıl şefaat edecek? Eğer birine Allah yolunda, cennetin yolunda birine yardım edersek, o yardım yarım kalsa, eksik kalsa, orada Allah onu tamamlattırır. Diyelim ki kendi çocuklarımızı Allah'a davet ettik. İmana davet ettik. Onlara Rablerini tanıttık, öğrettik. Onlar da bizim yolumuzda yürüdü. Yarın kıyamet günü o çocuklarımıza şefaat ederiz. Allah bu şefaat hakkını bize verir. Diyelim ki çocuklarımızdan biri bize uymadı. Ona şefaat edemeyiz. Ona yardım edememişiz çünkü. O bizim yardımımızı kabul etmemiş çünkü. Şefaat böyledir. Yoksa kuru kuruya ben farancaya uydum bana şefaat etsin diye bir şey yok. O sana yardım etmişse, sen onunla beraber Allah'a yürümüşsen doğru. Allah yardımını tamamlar, nimetini tamamlar. Bu onun vaadidir. Bu sadece manevi açıdan böyle değildir. Diyelim ki biri dardadır zahiri olarak, maddi olarak ona yardımda vurundunuz. onu, Onun gönlünü Allah'a döndürdünüz. Mesela zekat verilenlerden bir tanesi de nedir? Kalbi İslam'a ısındırılacak olanlardır. Yahudiler, Hristiyanlar kalp İslam'a ısındırılsın diye onlara zekat veriliyor. Zekattan pay veriliyor, hisse veriliyor. Aynı şekilde diyelim ki ona maddi olarak destek oldun, o da gönlü İslam'a ısındı. Sen ona şefaat ettin. Veya Herhangi bir mevkiidesin, bulunduğun mevkide birine yardım ettin. Seninle beraber onun gönlü Allah'a döndü. Sen ona Allah için yardım ettin. Okuyor mesela, ona yardım ettin. Aynı şekilde şefaat'e sebep oldun. Şefaat'i hak ettin. Şefaat burada kazanılır. Maliyle, mevkiğiyle, ilmiyle, gücüyle, Allah her neyi vermişse onunla herkes şefaat edebilir. Ama o şefaat'i burada yapar. Yapmalıdır. Burada yaparsa Allah gerisini orada ikram eder. Yoksa biz gittik şeyhimiz bizi kurtarır diye bir şey yoktur. Allah herkesten Hazreti İnsan olmasını istiyor. Kamil insan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Allah ne buyuruyor? Kerem beni adem. Beni ademi insani mükerrem kıldık. Keramete sahip kıldık. İnsan zaten keramete sahiptir. En büyük keramete sahiptir. Allah zatıyla, sıfatıyla ona tecelli ediyor. O Allah'a yeryüzünde ayna oluyor. O Allah'a dost oluyor. Bundan büyük keramet var mıydı? Bundan büyük ikram var mıydı? Yoksa sadece baş gözüyle bakıp dünyaya bakanlar kerameti zahir şeylerde ararlar. Evet, yanlış o keramet değildi. Keramet olmayan hiçbir şey yoktur. Allah'ın ikramı olmayan hiçbir şey yoktur. Makane alennabiyi min khiraj. Peygamber için hiçbir zorluk yoktur. Fe ma feradallahu lehu sünnetullah. Allah'ın mübah kıldığı Şeylerde onun için bir zorluk yoktur. Fil dediğine min qabl. Bundan önce de bütün geçmiş olan peygamberler için Allah'ın sünneti, adeti böyleydi. Ve kane emrullahi, kaderen məqdura. Allah'ın emri takdir edilmiş, biçilmiş kaderdir. Allah bir şeye ölçü koymuşsa, o Allah'ın takdir ettiğidir. O değişmez. Adeti öyledir. Geçmiş peygamberler içinde, Resulullah Efendimiz içinde, Allah neyi helal kılmışsa, bir beşer olarak, O da onun içinde hepsi halaldır ona serbesttirdi Allah. Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. Eğer biz Allah'ın koyduğu kaderi anlarsak, bizim için takdir ettiğini anlarsak, Allah bizim için ölçü koymuş demektir, sınır koymuş demektir günahları bir sınır olarak koymuş. Yapmamız gerekenler için bir sınır koymuş. Şunu şöyle yapman lazım. Bunu böyle yapman lazım. Şunu da şöyle şöyle yapmaman lazım deyip ölçü koymuş. Kader koymuş. Yani sınır koymuştur. Eğer Allah'ın Kadir ismi bir kulda tecelli ederse nasıl olur? Bir kul nasıl Kadir olmalıdır? Allah'ın Kadir ismiyle isimlenmelidir. Allah'ın Kadir ismi bir kulda tecelli ederse, o da ölçü koyar. Kendine ölçü koyar. Önce gönlüne ölçü koyar. Allah'ı ne kadar sevmesi, nasıl sevmesi gerektiğinin ölçüsünü koyar, sınırını belirler. Anasını, babasını, evladını ne kadar sevmesi gerektiğini belirler, bu ölçüyü koyar. Takdir eder. Sınır koyar yani. Aynı şekilde, dünyaya ne kadar kıymet değer vermesi gerekir, ne kadar sevmesi gerekir, ona da bir ölçü koyar. Seveceği her kimse önce gönlüne, gönlündeki sevgisine ölçü koyar, takdir yapar yani yapmalıdır. Kime göre, Allah'a göre, Allah'ın sevgisi onun gönlünde, her şeyin önünde ve üzerinde olmalı ki o mümin olsun. Yoksa Allah onu mümin olarak kabul etmiyor. Nefsine, nefsi için takdir yapar, ölçü koyar yani. Nefsinin Allah'ın yolundan sapmasına evet, sınır koyar. Bu çizgiyi aşma. Yanlış yapmaması için sınırlar koyar. Evet, Allah'ın koyduğu sınırı nefsine koyar. Bu yanlışları yapma. Sevgisine sınır koyduğu gibi aynı şekilde nefretine de sınır koyar kızmasına, gazabına da sınır koyar. Allah neye, nasıl bir sınır koymuşsa, hayatı yaşarken Allah'ın koyduğu sınırlara ne yapar? Dikkat eder. Kendini o sınırlara göre ne yapar? Takdir eder. Ona göre ayarlar. Onun için Allah buyurdu ki, İmma şakiren ve imma kefura. Dileyen şükretsin, dileyen nankörlük yapsın. Serbestsiniz diye Allah. Takdir sizindir. Ben sizin için şükretmenizi istiyorum ama siz isterseniz nankörlük yapabilirsiniz. Evet. Takdir senindir dedi. Ve men şa'e yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Tercih senin, takdir senindir, dedi. Kendi hükmünü kendin veriyorsun. Kendi tercihini kendin yapıyorsun. Sen iman edersen seni mümin olarak kabul ederim. Ama sen kafir olursan, hakkı hakikati örtersen seni kafir olarak kabul ederim. Tercih senindir, dedi. Dilyen cenneti tercih etsin, dilyen cehennemi tercih etsin. Takdir senindir, dedi. Onun için hayatı hakkında herkes kendi hükmünü kendisi veriyor. Tercihini kendisi yapıyor. Gideceği yere de kendisi gidiyor. Onun için Allah ne buyuruyor Dayet-i de Genişliği yerde gök kadar olan cennete koşun. Tercih senindir. Koşarsan cennete gidersin. Koşmazsan ne olur? Cehenneme yuvarlanırsın. Eğer biri Birinde Allah'ın Kadir ismi tecelli etmemişse o kaderi olmayan, kadersiz insandır. Kaderi Allah bulak olan insandır. Kim yapmış öyle? Kendisi yapıyor. Sınır koymuyor, Allah'ın sınırını gözetmiyor. Allah nasıl takdir etmiş ona bakmıyor, onu anlamaya çalışmıyor. Evet. Onun için şanssız insan, kadersiz insan, ya da biri bir musibete uğradığında ne diyor? Kadersiz, kadersiz değil. Anlamamış, kaderi anlamamış. En büyük zulüm insanın kendini cehenneme sürüklemesidir. Rabbini dinlememesi, Rabbini tanımaması, şeytanın peşinde gitmesidir. Şeytana olmasıdır. En büyük zulüm. Takdirini doğru yapamamış. Allah'a ters bir takdir yapmış. Allah'ın kendisi için tercih ettiğini tercih edememiş. Allah hepimizi bizim için takdir ettiğini takdir edenlerden eylesin. Allah'ın Kadir ismiyle isimlenmiş olanlardan takdirini Allah'a göre yapanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.